Ameliyle onları takviye etmek lazım. Bir kısım filozofların kant dedikleri gibi nazariyle Allah bilinemez. Nazari akılla, saf aklın kritiğini yaptığı yerde söylüyor bunu. Nazari akılla Allah bilinemez diyor, ameliyle bilinir diyor. O delillerle duyduğumuz bir şey eğer de ameliyle pekiştirilmezse şayet hakikatına ulaşlamaz. Allah'ın emrettiği her şeyi yapacaksın, halisane yapmaya çalışacaksın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 Bunu kendi işlerin, kendi hayat tarzın, kendi hayat üslubun içinde kendince böyle bulduğun boşluklara böyle sıkıştıracaksın onları. Verip veriştireceksin. Ondan o iman tabiatının bir yana haline gelmez. Katiyen ve katip eden. Ömür bile hep öyle hareket etsen hiç Allah'ı duyamazsın. Hiç tanıyamazsın. Ve kültür Müslümanlığı çerçevesini aşamazsın katiyen de katip eden. Din, iman tabiatınız haline gelir. Ama tabiat haline gelmenin ölçüleri şudur yani. Cismani ve bedeni arzularınıza hahiş arzu, iştiyak duyduğunuz kadar Allah'a karşı kulluk adına ortaya konan şeylere hahiş duyma demektir. Tabiri diğerle ibadeti taatı hayatınızın takvimi haline getirme. Yani insanları belli bir programla cennete götürme dahi söz konusu olsa oturmuşum ben bir gişenin başında insanları cennete gönderiyorum.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 Şu kadar kitap okumam lazım. Şu kadar evradı eskertir. Bir bin insan evrat okumuyorsa Allah'a karşı vefasız davranıyor demektir bu. Ve benim işimde hiç bereket olmaz. Zenebul ibil la yaksur <gülüyor> Hep böyle fiyaskolarla, falsolarla takılır takılır devrilirim. Dolayısıyla Allah'a teveccüh tam olacak. Ubudiyetimde kusur olmayacak. Ben tamam, benim işim yaptım. Ben şimdi Allah için her gün 5 saat ayırdım. Mesai ne kadar yaparım ben? Günde 15 saat mesai yaparım. Beşini buraya ayırdım. O zaman kalıyor benim geriye 10 saat. Benim kendim esas mesaim yani. Rabbimle münasebet mesaim. Şafakta başlıyor diyelim. Hani teheccüd ise başlıyor. O zaman şu kadar zaman. Ben onu hiçbir şeye feda edemem. Dün yorulduğuma feda edemem. Ertesi günkü mesaime de feda edemem. O Allah'ın ayrılmış hakkıdır ve mahfuzdur o.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 Değiştiremesin onu, tebdil edemesin. vaktinde belli bir zaman Şu şuurlu ben namazımı kılacaksam, söylediğim her kelimeyi duyarak eda edeceksem şayet üstad müftediler için diyor ki abdestle beraber bir saat yeter diyor, hiç namaz kılmayana söylüyor. Senin öğlen namazı için bir saate ihtiyacın vardır, bir saat ayırdım ben de diyeceksin.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 O hale gelmemişse tabiatın haline gelmemiş. Ve onu şeytan çırpabilir. İreti duran bir şey alıp götürebilir. Tabiatını öyle işleyecek, öyle noktalara ulaşacak ki hiçbir şeyin eli oraya ulaşmasın. Eğer iman insanın ebedi saadetinin sırlı ve sihirli anahtarıysa fiyatı bu olmalı. Hatta Allah onu sizin elinize çok ucuz vermiş olsa bile bu ucuza razı olmayın. Ya Rabbi sen bize lütfettin ama bunun fiyatı bu değil. Her gün üç saatlik bize bir mükellefiyet kılmışsın ama. Fakat biz bunu daha pahalı görüyoruz. Müsaade buyurursan bunu altı saat yapmak istiyoruz. Çocukken bir hatibi dinlemiştim. Biz de hakikatin henüz koridorlarında dolaşıyoruz.